Çocuk Bahçesi. Müzik Heyecan Sirkinde, beşinci ve son bölüm. Yazan Enid Blyton. Uygulayan Vedat Yazıcı Yöneten Barkan Saran Efekt Metin Marcan Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Boskurt Kuruç Jacques Erdal Küçükkömürcü David Murat Memikoğlu Tommy Haluk Yüce Kaplancan Can Murtekin Odabaşı Lon Münir Caner Polis Ömer Yüksel... Bay Brown Mete Dönmezer... Bayan Brown Meliha Ars... Anne Nuşen Birginkoç... Baba Muammer Çıpır... Üç kardeş... Jack, David ve Maria... Yaz tatillerini nasıl geçireceklerini düşünürlerken... Kasabalarına sirk gelir. Sirkle çalışan Tommy ile arkadaş olurlar. Ondan sirkin mavi göl kıyısında kamp kuracağını öğrenirler. Üç kardeş ailelerinden izin alarak sirk yakınında kamp kurarlar. Tomi ile çocuklar arasında kısa zamanda işten bir dostluk kurulur. Ne var ki Tomi'nin amcası kaplan Danla, cambaz Lon... ...onların sirk yakınında kamp kurmalarını istemezler. Bunun üzerine çocuklar bir başka yere taşınırlar. İki adam çocuklara orada rahat vermezler. Köpekleri pafiyi zehirlemek isterlerse de başaramazlar. Jack bir plan uygular, kamp yerinde David'le bir ağaca çıkarak gizlenir. Kaplan Danla Jambazlon kamp yerine gelerek bir şeyler araştırırlar ama Jack'la David adamların ne yapmak istediklerini öğrenemezler. Bu sırada Tommy de Pongo ile kampa gelir. Adamların eline düşer. Onu bu güç durumdan Pongo kurtarır. Artık kampa dönmekten korkan Tommy'e... ...çocuklar Pongo ile birlikte... ...yanlarında kalabileceklerini söylerler. Sonra da kaplan Danla ile... ne aradıklarını... ...öğrenmek için harekete geçerler. Hadi çocuklar... ...önce şu arabayı bir itelim. Hadi, hadi. Örümden çekil Tommy, sen kenarda dur. Tamam. Hadi. Hadi itiyoruz. Hadi. Hadi, evet. ah, bu kadar yeter. Hadi. Çimenler olduğu gibi duruyor. Hiç de kazılmışa benzemiyor. Tommy. Şuraya bak. Çimenleri kazılmış ve çıkarılmış. Sonra da tekrar yerleştirilmiş. Evet. Bu işi ustaca yapmışlar. Çimen kalıplarını biz de çıkaralım bakalım. Hadi. hadi. Hmm. Bakın çimenlerin altına... Tahta döşemişler Neden acaba Şimdi öğreniriz Hadi çocuklar yardım edin de şu tahtayı bir çıkaralım <gülüyor> o, Oldu Oo, Gizli geçit var burada Adamların ısrarla gitmemizi istemelerinin nedeni şimdi anlaşıldı Bu kadar rastlantı olur Hadi Siz gelin gizli geçidin üstüne arabayı yerleştirin Tamam Hey Papi nereye gidiyorsun Şu işe bakın Papi gizli geçide bizden önce girdi Dikkatli Bak olun benden merdivenden ineceğiz tamam. İşte cephelerini getirdim abi Hadi öyleyse önce ben iniyorum Cephelerini ver Bongo sen burada kal Gelen olursa yaklaştırma Hey Pafi bizi çağırıyor Çocuklar bu geçit daha geniş bir yere açılacak sanırım Oo. Bence burası bir mağara Denize yakın bir yerden asıl girişi olmalı Şş, Geride kalmayın Arkamdan ayrılmayın Her yer öyle karanlık ki İşte çocuklar Dediğim çıktı Oh, burası bir oda sanki. Şuradaki geçit de mağaranın asıl girişine gidiyor olmalı. Şu feneri çevrede gezdiresen acak. Bulunduğumuz yeri iyice tanıyalım. Haklısın. Ama burada kutular, sandıklar, torbalar var. Oh, bakalım içlerinde ne var. Hey, şunlara bir bakın. Bir sürü değerli eşya. Bu adamlar büyük soyguncu olmalı. Ah, ya da kaçakçı. Demek polis Sirki geçen yıl bunun için aramıştı. Şimdi anlıyorum. Tabii mallar burada olduğu için hiçbir şey bulamadan gitmişlerdi. Bu kez polisin elinden kurtulamazlar Tommy. Bu kadar değerli eşyayı nasıl toplamışlar acaba? Lon'un cambazlıkta üstüne yoktur. Duvarlara oturmanmıştır. Kaplandan da aşağıda onun attıklarını toplamıştır. Demek geceleri kaybolmaları da bu yüzdenmiş. Peki şimdi ne yapacağız? Polise haber vereceğiz tabii. Hadi, Hadi. artık dönsek Hadi iyi dön. olur. Geçidin nerede bittiğini merak ediyorum. Bir kere baksaydık abi. Evet. Eğer yeniden gelmemiz gerekirse... ...bulunduğumuz yeri tanımak iyi olur. Hadi bakalım yürüyün. Kulağıma bir su sesi geliyor abi. Evet ben de duydum. Kampın yanındaki kayaların içinden akan bir su var ya. Şu kullandığımız su mu? Hı hı. Belki de odur neden olmasın? Buradan öteye gidemeyeceğiz çocuklar. Artık buradan sonrası sularla kaplı. Belki de mağaranın ağzı suyun içindedir Olabilir Evet dönelim artık Hadi Pavi buraya gel dönüyoruz Dönüşümüz daha kolay olacak Geçidin ağzından içeri ışık sızıyor Sonra gözlerimizde karanlığa alıştı hı hı. İyi ama en ufak bir aydınlık görmüyorum ben Ben de görmüyorum ama çıkış yerimiz burasıydı öyle değil mi? Burasıydı tabi İşte bakın ip merdiven burada Öyleyse çıkış yerini kapatmışlar Korkarım arabayı da üstümüze çekmişlerdir Pongo! Pongo! Pongo da buralarda yok anlaşılan Hiç sesi gelmiyor o, Abi dışarı çıkamayacağız Kafana kıstırıldık Ne yapacağız şimdi? Pongo! Neredesin Pongo? Sus papi sus Neden ağlıyorsun? Ben, belki de birileri yere geliyordum Sularla kaplı yerden kim gelebilir ki? Hiç sesinizi çıkarmayın çocuklar Feneri söndürüyorum Sessizce bekleyeceğiz Pafi neden acaba? Sıst David. Ay ıslak bir şey sürdü bana Feneri yakacak çabuk feneri yak Pongo ah. sen ha Gözlerime inanamıyorum Buraya nasıl geldi peki bu? Sanırım mağaranın ağzından suya girip geldi abi Başka yerden gelemez ki Geldiği yer önemli değil çocuklar Pongo Tomin'in sesini duyup gelebildiğine göre Bizi geldiği yerden çıkarı diyeceksin ama Orası su dolu Hayır ama bize yardım edebilir David. Tabii. Boynuna bir mektup bağlayıp dışarı gönderebiliriz. Ha. Ya adamlardan birinin eline geçerse? Pongo mektubu mutlaka sirke ulaştırır. Durun bakalım. Kalemim yanımda mıydı? Ha? Evet. İyi ki yanıma almışım. İyi ama nereye yazacağız? Not defterinden bir sayfa koparırım abi. Aa, kampta geçen günlerimi yazmak için hep yanında taşıyordum. Biraz fener tutar mısınız? Boş bir sayfa bulayım. Al. İşte işte al. Ha. Şimdi de sen feneri tut ben de yazayım. Bir dakika. Bu mektubu... ...eline geçiren... ...lütfen... ...tepedeki arabanın... ...bulunduğu yere gelsin. Arabanın altında yer altına... ...açılan bir kapak var. Oradan içeriye girebilirsiniz. Arkadaşlarımla birlikte... ...yer altındaki... ...mağaradan çıkamıyoruz. Bizi buraya... ...kaplan danla cambaz lon kapattılar. Arabanın başında bekliyorlar sanırım. Onların hırsız olduklarını gösteren ipuçlarımız var. Lütfen bizi buradan kurtarın. Çok güzel yazdınca altına da senin adını yazıyorum tamam mı? Tamam. Hiçbir işe yaramadı bu mektubu yazmamın. Neden yaramazsın? Pongo onu... Götürecek ama mektup ıslandığı için kimse onu okuyamayacak. David haklı. Hey, Bir dakika. Kimliğimin naylonuna koyarız. İşte oldu. David mendilim var mı? Var işte. işte al. Ver bakayım. Bu mektubu Pongo'nun boynuna sen bağlayacaksın Tommy. <gülüyor> Onun eline de versem götürür ama... ...neyse dediğinizi yapayım. Rahat dur Pongo. Evet... Bak, Bongo. Beni iyi dinle Bunu sirke götüreceksin Anladın mı sirke Duyuyor musun Lon gelenler var çabuk uzaklaşalım Nereye gideceğiz Karak Soru sormayı ben biliyor muyum sanki Hey cambaz Lon dur kaçma Eyvah polis sorumuz dur, geldi daha... dur, dur ateş etmeyin teslim oluyoruz Silahınızı atın yaklaşın Rossi... Rossi demek sendin... Sen ele verdin bize ha... Hadi Rossi... Charlie ile arabayı çekin... kapağı açıp bir an önce çocukları çıkarın... Şimdi daha iyisiniz ya çocuklar... Bir ara soğuktan öleceğimi sanmıştım ama... Pongo olmasaydı... Diri diri toprağa gömülmüştük... Bir tanedir Pongo... Hey babamın arabası bu... Yaşasın babam geldi... Hey annem de gelmiş... <gülüyor> Yavrularım nasılsınız Aa, Maria nerede O biraz hasta anne İçeride Aa, yatıyor Merak etme anne fazla bir şey yok Neler olup bitiyor Jack İnsan haber vermez mi Haber verecek zamanımız olmadı baba Olaylar öylesine hızla gelişti ki Şempanze kimin Sirkten mi kaçtı yoksa Tommy'nin baba <gülüyor> Baba tanıştırayım Sirkten arkadaşımız Tommy <gülüyor> Seni tanıdığıma sevindim Nasılsın Tommy <gülüyor> Teşekkür ederim efendim Olup bitenleri karakolda anlattılar ama... ...bir de senden dinlemek isterdim Jack. Evet nedir bütün bunlar? Oho ayakta kaldınız. Hadi çocuklar içerden sandalyeye getirin. Demek kaplandan gerçek amcan değilmiş. Bir şeyler seziyordum ama... Her şey bir yana buna çok seviniyorum Tommy. Bütün bu olanlardan sonra sirke dönemem artık. Demek atları çok seviyorsun öyle mi? <gülüyor> evet efendim. Atlarla uğraşmaya bayılıyor baba. <gülüyor> Ne dersiniz Bay Brown? <gülüyor> evet tebrik ederim harika bu. Atlarım için Tommy'den daha iyi bir bakıcı bulacağımı sanmıyorum. <gülüyor> Kulaklarıma inanamıyorum. Yanılmıyorsam beni işe aldığınızı söylemek istiyorsunuz değil mi Bay Brown? Evet Tommy. Bundan böyle atlarımın bakımından ve eğitiminden sen sorumlusun. Teşekkür ederim çok teşekkür ederim efendim. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Bu yörenin en iyi yarışatlarını biz yetiştireceğiz Tommy. Hiç kuşkunuz olmasın efendim. Oh Tommy ne güzel ayrılmayacağız birbirimizden. Sık sık görebileceğiz seni. Evet. Sık sık göreceğiz Tommy'i Pazar günlerini bizimle geçirmek istersin değil mi Tommy? Çok sevinirim efendim Pazar günleri ben çok güzel pastalar yaparım çocuklarım için Artık sen de bizim oğlumu sayılırsın Tommy <gülüyor> Ne diyeceğimi bilemiyorum efendim Bazı pazarlarda benimle geçirmeli Çünkü ben de Tommy'ye oğlum diyeceğim <gülüyor> çok, çok mutluyum Ben de Tommy gibi bir oğlumuz olduğu için çok çok seviniyorum <gülüyor> Artık kalksak iyi olur Her şey için teşekkürler Bay Brown Hadi çocuklar Baba şey biz dizi... Yoksa bütün bu olanlardan sonra Tatilinizi sürdürmek mi istiyorsunuz Evet baba İstiyoruz baba Hem Maria hastalanınca tatilin tadına varamadık ki Lütfen baba Pekala umarım daha dikkatli olursunuz artık Aklımız sizde kalmayacak değil mi Jack İçin rahat olsun anne Söz veriyorum Sirke özledin mi Tommy? Yalnızca hayvanları özledim. Köpeklerim beni arıyorlardır. Korkarım Pongo'yu da yakında götürürler. Ben de ondan korkuyorum ya. Pongo'yu çok sevdiğini biliyorum Tommy ama başka çaremiz yok. Onlar gelmeden yarın sirke birlikte gideriz. Hem eşyalarını da alırız. Pongo, benim değerli dostum. Seni kaybedeceğim ha. Üzülme Tommy. Pongo'dan ayrılıyorsun ama bizler varız. Sonra çok sevdiğin atlarla birlikte olacaksın. Papi'ye numara öğretecek Tommy? öğrenmesine gerek yok ki. Puffy zaten yetenekli bir köpek. Hey Pongo ne yapıyorsun? Aa! Çanta mı karıştırıyor? Paramı <gülüyor> almış. Oh, ne kadar ayıp Pongo. Bayan Bruhn'un çantasını bırak. Bırak bakayım. Ah, dinlemek istemiyor sanki. Ayrılacağımızı anladı da ondan. Bayan Bruhn bu yüzden kızıyor. Sözümü dinlemiyor. Yaramaz Pongo. Onu çok arayacağız ve hiç unutmayacağız. Çocuklar beni dinleyin. Kadehimi hepiniz için kaldırıyorum. Aramıza hoş geldin Tommy ve güle güle Pongo. Seni arayacağız. <Gülüyor> Heyecan sirkinde adlı sürekli oyunun beşinci ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak umuduyla.